Merhaba değerli dinleyenler. Bir İslam bilginleri ve icatları programında daha sizlerle birlikteyiz. Efendim, kendinize aynada şöyle bir bakın. Yüzünüzün ve bedeninizin sadece iki milimetre altında, oldukça büyük bir hızla ve basınçla akmakta olan kırmızı sıvının varlığını hissedebiliyor musunuz? Binlerce kilometrelik muhteşem bir damar ağının, kanı metrelerce yukarı fırlatabilecek kadar büyük bir güçle pompalayan kalbin atışının farkında mısınız? Hayır, aynadaki görüntünüzde bu muazzam hareketlilikten eser yoktur. Oysa siz son derece sakin yaşamınıza devam ederken, hatta gece uyurken bile bu koşuşturmaca hiç kesintiye uğramadan sürer. Kalp büyük bir güçle ve şiddetli bir sesle kanı pompalamakta, kanda büyük bir hızla ve yine yoğun bir gürültüyle akmaktadır. Bütün bunların farkında olmamanızın en önemli sebebi ise yine sizin için özel olarak yaratılmış olan ince derinizdir. Size altındaki bu olağanüstü hareketliliği gizlercesine düzgün, güzel ve sakin bir görünüm kazandırır. Kan, kalp ve damar ağından oluşan ve bedeninizin içinde siz yaşadığınız sürece hiç aksamadan işleyen bu sisteme kan dolaşımı denir. Kan, vücutta hem taşıyıcı hem de denetleyici gibi hareket eder. Bedenin içinde sürekli olarak dolaşır ve bu yolculuğu sırasında her an mutlaka yapacağı bir iş vardır. Kan, bedendeki haberleşmenin neredeyse tamamını üstlenir. Hücrelerin ve dolayısıyla bedenin enerji kazanabilmesi için gerekli olan ham maddeler, kanın içinde taşınır. Bedenin sıcaklığını adeta bir klima gibi ayarlar. Vücut ısımız, kan sayesinde sürekli olarak sabittir. Kanın dolaşımı sırasında içindeki koruma birimleri de sürekli olarak iş başındadır. Vücuda girebilecek mikroplara karşı her an tetiktedirler. Kan, vücudun yiyecek servisine de üstlenir. Besinler bütün hücrelere kan vasıtasıyla dağıtılır. Atıkların ve zehirlerin toplanıp taşındığı bir kanalizasyon sistemi olarak da işlev görür. Kan bir tür tamir birimini de içinde barındırır. Damarlarda oluşan her yırtık ve hasar, bu birim tarafından hemen belirlenir ve onarılır. Peki, böylesine farklı ve gerekli işler başaran bu mekanizma nasıl işler? Bu sistem hangi unsurlardan oluşur? Bütün bu unsurları ve dolaşım anı uyumlu kılan nedir? Kanda bulunan hangi molekül nasıl bir görev üstlenmiştir? Görevini nasıl yerine getirir ve nasıl harekete geçer? Nereden emir alır ve nasıl organize olur? Değerli dinleyenler, Vücudumuz rastgele ortaya çıkmamıştır. En ince detaylarına kadar planlanmış, tasarlanmış ve özenle biçimlendirilmiş bir bedene sahibiz. Kökenimiz, rastlantılara dayalı bir evrim süreci değil, her detayı planlanmış bir yaratılıştır. Bu yaratılışın sahibi ise sadece biz insanları değil, bütün canlıları, bütün evreni, var olan her şeyi yaratan yüce Allah'tır. Birazdan detaylarını inceleyeceğimiz kan dolaşımındaki mükemmellikler Hazreti Allah'ın yaratmasının benzersiz örneklerinden sadece biridir. Süremiz boyunca kanı ve onu hareketlendiren sistemlerdeki ayrıntıları, bu ayrıntılardaki uyum ve kusursuzluğu gözler önüne serecek ve Allah'ın yaratma sanatındaki mükemmelliği göreceğiz. Yüce Allah, yaratmasındaki üstünlüğü, biz insanlara yol gösterici olarak indirdiği Kur'an-ı Kerim'in İsra Suresi 99. Ayet-i Kerimesinde şöyle haber verir. Onlar, gökleri ve yeri yaratan Allah'ın,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 Kan sadece genel olarak yaşamın nedeni değildir. Aynı zamanda kısa veya uzun yaşamanın, uyumanın, seyretmenin, yeteneğin, zekanın, kuvvetin de nedenidir. Yaşam için ilk ve ölüm için son şeydir. Bilim adamları kanın benzeri olan bir sıvıyı üretmek için uzun süredir çabalamakta, ancak başarılı olamamaktadırlar. Bunun en önemli sebebi, kanın içinde taşıdığı birbirinden özel moleküllerin ve bunların gerçekleştirdiği işlemlerin sırrına henüz tam olarak ulaşılamamış olmasıdır. Ancak şu bir gerçektir ki, kanın nitelikleri tam olarak anlaşılsa bile bu özelliklere sahip molekülleri üretmek ve onları bir arada işlevsel kılmak bilim adamları için yine büyük bir çıkmaz olacaktır. Kanı meydana getiren elemanları birer birer incelediğimizde bu gerçeği daha iyi anlıyoruz. Her bir molekül, belirli bir işlemi yapmak için özel olarak görevlendirilmiş, biçimlendirilmiştir. Bir başka deyişle, damarların içinde özel bir yaratılışın var olduğu açıktır. Kan, bir sıvıdan çok, vücudumuzdaki kemik veya kas dokuları gibi bir dokudur. Ancak kuşkusuz onlardan farklıdır. Çünkü kemik veya kas dokularını oluşturan hücreler birbirlerine sıkıca kenetlenmiş durumdadırlar. Kan da bir doku olmasına rağmen böyle bir özelliğe sahip değildir. Kan sıvısı içindeki hücreler birbirlerinden bağımsız olarak serbest halde dolaşırlar. Alyuvar, akyuvar ve trombosit gibi kan hücreleri kan plazması içinde yüzer durumdadırlar. Küçücük bir çizikten dolayı parmağınızdan sızan bir damla kan, aslında içinde yaklaşık 250 milyon al var, 400 bin ak var ve milyonlarca trombosit barındırır. Ayrıca bu geniş topluluğun her üyesi son derece önemli görevlere sahiptir. Değerli dostlar, Rabbimizin sayısız nimetlerini barındıran kanı anlatmaya devam edeceğiz. Ama önce güzel bir eser arası diyoruz. Aşkın pazarında canları satılır, satarım canımı alan bulma. Aşkın pazarında canları satılır, satarım canımı. Radyoculuğun Yüz Akı Akra. Akra. Akra. Akra Akra Akra Değerli dinleyenler, radyonuz Akra FM'de İslam Bilginleri ve icatları programında birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli dostlar, her bedende 5 ila 6 litre arası kan bulunur. Bu miktar ortalama vücut ağırlığının yüzde yedi sekizini oluşturur. Kanın yarısı sıvı olan bölümden, yani plazmadan meydana gelir. Diğer yarısıysa kanın içinde çeşitli görevler üstlenmiş olan hücreler veya moleküllerdir. Kandaki hücreler vücuttaki kan miktarının yarısını oluşturmalarına rağmen yan yana dizildikleri takdirde 96.500 kilometrelik bir çizgi oluşturabilecek kadar fazladırlar. Bu, dünyanın çevresini iki kez dolaşmaya yeterli bir uzunluktur. Dahası bu hücreler sürekli yenilenir. Vücutta günde 260-400 milyar kadar kan hücresi üretilir. Bu üretim gerçekten de göz kamaştırıcıdır. Ana merkez olan kemik iliğinde gerçekleşen bu üretim, kök hücre adı verilen özel bir hücrenin değişik bölünme yeteneklerine bağlıdır. Kök hücre, vücudun ihtiyaç duyduğu kan hücresini üretmekle görevlendirilmiştir. Bu hücrenin üretimi ve gerçekleştirdiği görevse gerçek anlamda hayranlık uyandırıcıdır. Değerli dinleyenler, kemik iliğinde kök hücrenin belirlenme işlemi son derece şaşırtıcıdır. Kemik iliğinde üretilen her 10 bin hücreden sadece bir tanesi kök hücre özelliği taşır. Bu sayı bazen yüz binde bir ihtimale kadar düşer. Üretilen kök hücrenin görünüşte diğer hücrelerden herhangi bir farkı yoktur. Fakat bu hücre, aslında oldukça özel bir hücredir. Sahip olduğu özellikler, yaşamamızı kusursuz bir biçimde devam ettirebilmemizi sağlayacak kadar hassas ve hayatidir. Bu özel hücre, özellikle vücut içindeki ihtiyaçları belirler, ardından da kendisine has bölünme yeteneği sayesinde ihtiyaca göre bazen al yuvarları, bazen de savunmanın baş elemanları olan ak oluşturur. Neden on bin hücreden sadece bir tanesi böyle bir karar almakta ve böyle bir yeteneğe sahip olmaktadır? Siz bedeninizde bulunan bu yetenekli hücrelerin varlığının farkında bile olmazsınız. Sizin gibi sizi meydana getiren her hücre gibi bu özel hücrede Allah dilediği için özel bir bölünme şeklini, vücudun gereksinimini belirleme ve farklı hücreler meydana getirebilme üstünlüğüne sahiptir. Bu mükemmel organizasyon ve bu özel hücrenin yetenekleri asla sona ermeyen mükemmel bir dolaşımın gerçekleşmesini sağlar. Kan sıvısı sürekli olarak aynı miktarda kan hücresi taşıyarak yolculuğuna devam eder. Kök hücre konusundaki çalışmalarıyla tanınan John Hopkins Üniversitesi onkoloji uzmanı Profesör Kurtsevin bu özel hücreyi şu şekilde tanımlar. O her bir hücrenin atası, babasıdır. Bölünebilir ve kendisini çoğaltabilir. Kendi kendini yenileyebilir veya kendisini iki farklı hücre şeklinde farklılaştırabilir. Tıpkı dallara ayrılan bir ağaç gibi. Değerli dinleyenler, Yüce Allah kök hücreyi bu önemli görevleri yerine getirebilmesi için özel olarak yaratmıştır. Mesela kök hücre, çevresinden aldığı kimyasal ve elektriksel sinyallere göre hareket eder. Hasara uğramış olan hücreler, kök hücreye gönderdikleri kimyasal sinyaller sayesinde vücutta hücre üretimine ihtiyaç olduğunu haber verirler. Kök hücrede üretilen yeni hücreler, hasarın meydana geldiği yere doğru yola koyulur ve hasarlı hücrelerin yerini alırlar. Bu şekilde haftalar içinde tek bir kök hücresi, farklı tiplerdeki kan hücrelerinin tümünü üretebilir. Bir kanama sonunda yok olan al yuvarlar ya da bir enfeksiyon sonucunda ölen ak yuvarlar ne eksik ne fazla, gerekli miktarda ve ihtiyaç olan zamanda yenilenerek vücuttaki yerlerini alırlar. 21. yüzyılın içinde yaşadığımız şu günlerde biyologlar halen kök hücrelerin diğer hücrelerle diyalog kurmasını sağlayan kimyasal dili çözmeye çalışmaktadırlar. İnsan bedeninde tek bir kök hücrenin her an defalarca gerçekleştirdiği bu işlem, insanlık için hala büyük bir soru işaretidir. Bu üretimin ne kadar sıklıkla yapılması gerektiği de önemli bir sorudur. Ak yuvarlar sadece birkaç saat yaşarlar. Kana giren bir bakteriyi sindirir ve ardından ölürler. Trombositlerin ömrü iki hafta, al yuvarların dört aydır. Bütün bu hücrelerin sürekli olarak yenilenmeleri gerekmektedir. Sadece tek bir hafta içinde kemik iliğiniz milyarlarca hücre üretmek zorundadır. Bu üretimse tek bir ana hücrenin denetimi ve faaliyetleriyle mümkün olmaktadır. Beden içindeki kesintisiz hareketliliği ve bedenin hassas yapısını dikkate aldığımızda hem oksijen taşıyarak hem de düşmanlarla savaşarak bedeni koruyan bu sistem tek bir hücrenin denetiminde olması elbette insanı düşündürmelidir tek bir hücrenin bu üretimin bütün sorumluluğunu üstlenmesi fevkalade önemlidir. Kırmızı kan hücreleri, yani al yuvarlar, kanda en fazla bulunan hücrelerdir. Görevleri ise hücrelerin yaşaması için en gerekli olan malzemeyi, yani oksijeni taşımaktır. Sadece bununla kalmaz, bedeni temizlemek için hücrelerde birikmiş olan karbondioksiti de kalbe geri gönderir. Tek bir damla kanın %99'unu kırmızı kan hücreleri, yani al yuvarlar oluşturur. Bunlar aynı zamanda eritrosit olarak da adlandırılmaktadırlar. Bedenimizde yaklaşık 25 trilyon kırmızı kan hücresi bulunmaktadır. Bu miktar Samanyolu galaksisindeki yıldız sayısının yüzlerce katıdır. Vücutta dolaşan alyuvarların, rahatlıkla bir futbol sahasının yarısını kaplayabildiklerini bilmek, bu miktarın daha iyi anlaşılmasına kuşkusuz yardımcı olacaktır. Birbirlerine peş peşe bağlandıklarını düşündüğümüzde bu hücreler, 47 bin kilometrelik bir kule oluşturabilmektedirler. Değerli dinleyenler, konumuza devam edeceğiz ama önce yine güzel bir eser arası. İzlediğiniz için Satsang with Efendim, tüm sesler onda güzel. Değerli dinleyenler, az önce kanımızı meydana getiren elemanların miktarlarından bahsediyorduk. Bunlardan bedenimizdeki al yuvarları bir halı gibi yere serme olanağımız olsa, bu hücrelerin 3800 kilometre karelik bir alanı kapladıklarını görürüz. Bu rakamsa yaklaşık 4 dönümlük bir araziye eşittir. Vücuttaki alyuvarların sayısı o kadar çoktur ki ölenlerin yerini almak üzere saniyede 3 milyon kadar yeni alyuvar hücresi kana karışır. Kırmızı kan hücreleri vücuttaki en büyük kemiklerin süngerimsi dokularında yani iliklerinde bulunan kök hücreler tarafından üretilirler. Tek bir alyuvar hücresi 4 aylık ömrünü tamamlayıp kemik iliğine geri dönene kadar akciğerler ve diğer vücut dokuları arasında 75 bin tam devir yapar. Siz bir miktar kitapta bir sayfayı çevirene kadar vücudunuzdaki yaklaşık 3 milyon kırmızı kan hücresini yitirirsiniz. Ama aynı zamanda kemik iliğinizde sizin için bir o kadar yeni alıyorlar çoktan üretilmiştir bile. Bu denge son derece önemlidir. Ömrünü tamamlayan kan hücrelerinin yeri mutlaka yenileriyle doldurulur. Kemik iliği hiç durmadan bir üretim halindedir. Aldığı kimyasal sinyalle yoğun bir çalışma başlatır. İhtiyaç tamamlanınca da çalışmayı sona erdirir. Bunu sağlayan kimyasal haberleşme de göz kamaştırıcıdır. Hücreler vücutta yüzlerce farklı çeşitteki molekül yoluyla haberleşirler. Kök hücreye iletilmesi gereken mesaj bir proteinle paketlenerek yola koyulur. Hedefteki hücre gelen sinyali tanımasını sağlayan bir protein reseptörü açığa çıkarır. Bu reseptör kimyasal sinyali taşıyan proteine bağlandığında bilgi, hedef hücreye ulaşmış olur. Bizim birkaç cümleyle anlattığımız bu işlem aslında oldukça kompleks detaylar içermektedir. Bilim adamları günümüzde halen bu sinyalleşme sisteminin sırlarını çözmek için gecelerini gündüzlerine katıp çalışmaktadırlar. Kök hücrelerin ürettikleri hücreleri vücudun ihtiyaç olan bölümlerine hangi kararla gönderdikleri ise günümüzün en önemli araştırma konularından bir tanesidir. Bedenimizdeki bu sistemin insanlığın sırrını çözemediği bir kompleksliğe sahip olması, onun üstün bir yaratılışla var edildiğinin açık göstergelerinden yalnızca biridir. Vücutta her saniye gerekli miktarda al üretilmesi ve yeni hücrelerin ihtiyaç duyulan noktaya doğru tereddütsüz yönelmeleri nasıl mümkün olmaktadır? Kemik iliğinde bulunan tek bir bağımsız hücrenin, huşkusuz vücudun geri kalanında olup bitenlerden haberinin olması mümkün değildir. Kendisi için yaratılmış olan sinyalleşme sistemi ise olabilecek en mükemmel haberleşme ağdır. Bu mükemmel yapı elbette vücutta meydana gelen bütün işlemleri en ince ayrıntısına kadar bilen, onları yaratıp inşa etmiş olan Yüce Allah'ın eseridir. Değerli dinleyenler! Al yuvarlar son derece küçük hücrelerdir. Bunun nedeni bu hücrelerin kana karışmadan önce sahip oldukları çekirdek, mitokondri, ribozom ve diğer organelleri dışarı atmalarıdır. Al yuvarlar bunu adeta şuurlu bir şekilde yaparlar. Çünkü bünyelerine mucizevi bir molekül olan hemoglobini almak zorundadırlar. Al yuvarlar organellerinin pek çoğunu dışarı atıp hemoglobini içlerine alarak bu molekülün yaklaşık 4 aylık ömründe güvenli bir şekilde görevini yerine getirebilmesini sağlarlar. Al yuvarların hücre zarları normal şartlarda bir hücre zarına sahip olmayan ve tehlikelere karşı son derece açık olan hemoglobin için son derece önemli bir kılıftır. Hemoglobin bu koruyucu tabakanın sahip olduğu çeşitli enzimler sayesinde kanın içinde bozulmaktan da korunmaktadırlar. Alyuvarlar kendi içlerinde hemoglobin için oldukça geniş bir yer açmak zorundadırlar. Çünkü tek bir alyuvar hücresinin içine 300 milyon hemoglobin yerleşecektir. 300 milyon hemoglobin molekülü tek bir alyuvarın %90'ına kaplar. Alyuvarlar kanda çekirdeklerini kaybetmiş olan yegane hücrelerdir. Dışarı attıkları organellerse vücudun temizleyicileri olan akyuvarlar tarafından anında yok edilirler. Şaşırtıcı olan al yuvarların bütün bilgilerini taşıyan bir çekirdekten mahrum olmalarına rağmen, 120 günlük yaşamlarını sorunsuz sürdürebilmeleri için, gerekli olan enzim ve proteinleri muhafaza etmeleridir. 4 ay boyunca kendileri için alınan bu özel tedbir sayesinde hayatta kalırlar. Ama artık bölünemeyen, dolayısıyla üreyemeyen birer taşıyıcıdırlar. Bu örnekte de görüldüğü gibi, insan bedenini meydana getiren sistemler, en küçük ayrıntılarına kadar, oldukça büyük bir komplekslik sergilerler. Değerli dinleyenler, eşref-i mahlukat olarak yaratılan insan vücudundaki bu muhteşem kompleksliği fark eden ve onda meydana gelen arzları gidermek üzere çalışmalar yapan Müslüman bilginlerden birini anlatacağız bugün. Bin sene önce kanser ameliyatı gerçekleştiren Ali bin Abbas... 10. yüzyılda yaşayan, orta çağın önde gelen meşhur Müslüman tıp bilgini ve operatörüdür. Adı Ali bin Abbas el-Ehvezi olup, künyesi Ebul Hasen'dir. Bazı kaynaklarda Ali bin Abbas el-Mecusi diye de anılır. Batı dünyasında Heli Abbas adıyla da tanınır. Doğum tarihi ve hayatı hakkında pek fazla bilgi yoksa da İran'da Cündişapur'un güneybatısındaki Ehvez'de doğduğu biliniyor. Aslan Zerdüş dinine mensup bir ailenin çocuğu olmasına rağmen Müslüman olmuş ve miladi 994 senesinde vefat etmiştir. Efendim Ali bin Abbas anlatmaya devam etmeden önce şimdi yine güzel bir eserle sözü aralayalım ve sonra sözlerimize kaldığımız yerden devam edelim. şer oldu Akra Efem. Akra, Akra, akra Efem. Tüm sesler onda güzel. Kulağınızdan gönlünüze giden yok. Değerli dinleyenler, Akra Efem'de İslam bilginleri ve icatları programında Ali bin Abbas anlatmaya devam ediyoruz. Ali bin Abbas, Avrupa'nın ve Latinlerin tanıdığı ilk Müslüman tabiplerden olup, onlara tababeti öğreten doktorlar arasında yer alır. Onun adı İbni Sina, Ebu Bekir Razi gibi Müslüman doktorlarla beraber anılır. Eserleri uzun yıllar tıp fakültelerinde okutulmuştur. Ali bin Abbas, her şeyden önce iyi bir cerrahtı. Zamanına göre en zor ameliyatları başarıyla gerçekleştirirdi. Hala birçok konuda değerini koruyan, Kamülü Sınaült-Tıbbiye veya diğer ismiyle el Kitabül ül meliki isimli İbni Sina'nın kanunu ortaya çıkıncaya kadar Doğu Hekimliğinin baş kaynağı olan iki ciltlik büyük eserini kaleme aldı. 979 yılında Büveyhi Sultanı adud Devle'nin kurduğu hastanede doktorluk yapmış ve meşhur eserini ona ithaf etmiştir. Uzun yıllar İslam aleminde Cerrah adayı doktorlara ilk sorulan sorulardan biri Ali bin kitabındaki anatomi ve cerrahi konularıydı. Onun kitabını bilmeyen doktor olamazdı. Milhassa kırık çıkık tedavisi, safra ve idrar yolları taşları, bademcik ve katarakt ameliyatı, çıbanların yarılması, trepanasyon, bir uzvun kesilmesi, onun kitabından sorulan sorulardan bir kısmıydı. Ancak cerrah adayı bu soruları güzel bir şekilde cevaplandırabilirse, kendisine içinde şu metni bulunduran bir diploma verilirdi. Allah'ın yardımıyla biz onu, cerrahlıkta bildiği şeyleri icraya, işini yürütebilmeye izin vermek istiyoruz. Artık o, iyileştirinceye kadar yara tedavi edebilir, kan alabilir, hemoroid kesebilir, diş çekebilir, sünnet yapabilir. Yalnız o, bundan sonra üstleriyle bilgili ve tecrübeli öğretmenlerine danışmayı ihmal etmeyecektir. Sevgili dinleyenler, Ali bin Abbas sahasında o derece mütehassıstı ki kendisinden önce yaşayan ünlü doktor Hipokrat, Galen ve Oribasios'u tenkit etmekten çekinmezdi. Onların birçok yanlışlarını bulup düzelterek tıbbın gelişmesinde büyük yararlılıklar gösterdi. Tıppa birçok yenilik, keşif ve buluşlar kazandırdı. Kılcal kan damarları sistemini tıppa kazandıran Ali bin Abbas oldu. Bu konuda sağlam ve tutarlı görüşler ileri sürdü. Batılı bazı bilim adamları bu ve benzeri birçok ilmi keşifleri kendilerine mal ederek insanlığı asırlar boyunca aldatmışlardır. Mesela kılcal damarlardaki kan dolaşımının kâşifi İngiliz bilgini Harvey olarak gösterilmiştir. Halbuki Ali bin Abbas ondan çok önceleri damarların düzülme ve genişleme özelliğini açıklarken kılcal damarlardaki kan dolaşımını anlatmış ve ispat etmiştir. Ayrıca atar ve toplar damarlar arasında, kılcal damarlar şebekesinin varlığından bahsetmiştir. Hipokrat ve ondan sonrakiler, çocuğun ana rahminden kendi hareketleriyle ayrıldığını kabul ederlerdi. Ali bin Abbas kadın ve doğumla ilgili konularda yaptığı orijinal araştırma ve incelemeler sonucu bu görüşe karşı çıkarak doğum hadisesinin bebeğin hareketiyle değil, rahimdeki kasların sıkışık gerilmesiyle gerçekleştiğini ispatlayarak ilim dünyasını açıklamıştır. Ayrıca ceninin ana rahminde geçirdiği muhtelif dönem ve safhaları, muhtaç olduğu gıdayı ve bunun ana rahminde nasıl sağlandığını uzun uzadıya anlatarak değerli bilgiler ortaya koymuştur. Ali bin Abbas, insan bedeniyle ilgili birçok cerrahi ameliyatı tek tek ele alıp incelemiş ve ameliyat yoluyla tedavi usulleriyle kendine has cerrahi metotları geliştirerek kırık kemiklerin yeniden kaynaması, çıkıkların yerine oturtulup tedavi edilmesini bizzat ve maharetle tatbik ederek eserinde anlatmıştır. Ayrıca 10. asırda ilk defa alt karın kanserleri hakkında yazılar kalemi aldı. Hatta günümüzden bin sene kadar önce, modern denilebilecek seviyede kanser ameliyatları yaptı. Bu konuda oldukça enteresan görüşler ileri sürdü. Şöyle diyordu Ali bin Abbas. Doktorlar bu hususta nadiren yardımcı olabilirler. Tümörün organdan tamamen ayrılmasına çalışılmalı, geride köklerinden bir şey kalmaması için tümörden belli uzaklıktaki çevre dokularda kesilmeli ve temizlenmelidir. Bu görüşler bugünkülere tamamen uymakla beraber, onun uygulamalarda modern tarzdaydı. Ali bin Abbas bugün olduğu gibi, yanında asistanlar bulundurur, bunlardan biri haşhaş, banotu ve vik sürülmüş narkoz süngerlerini ıslatıp, hastanın burnunun önünde tutarken, bir diğeri hastanın nabzını kontrol eder, Üçüncüsü de müdahalede bulunur, bir asistan da deriyi kancalarla geriye doğru çeker. Operasyon büyük bir titizlikle yürütülürdü. Değerli dinleyenler, Ali bin Abbas ameliyatı öğrencilerine şöyle öğretirdi: Şimdi tümörü sardığı dokudan ayırabilmek için yavaşça ve itinayla kes. Herhangi bir damarın yaralanmamasına ve sinirin kesilmemesine dikkat et. Operasyon bir damara rastlarsa, kanamanın ameliyat sahasını kaplamaması için damarı dikkatle bağla. Kendini tam bir titizlikle çalışmaya ver. Küçük bazı kısımlarının içeride kalıp kalmadığını araştırmak için parmağını içeriye sok ve yokla. Böyle bir hal varsa onları dikkatlice temizle. Bütün tümör çıkarılınca fazla deriyi kesip kısaltmak suretiyle birbirine ekle ve damarları birbirleriyle kaynaştıracak şekilde uygun hale geldikten sonra bir kişi yap. Bu tarif bugünkü ameliyatlara tıpatıp uymaktadır. Görüldüğü gibi Ali bin Abbas günümüzden bin sene kadar önce modern ameliyatlara uygun tarzda ameliyat yapmayı gerçekleştirmiştir. Biz kendi ilim adamlarımızı tanımazken, batı ilim dünyası onları senelerce önce tanımış ve kendilerine rehber edinmişlerdir. Kendi insanımızın buluşları, bugün Avrupalı bilginlerin buluşlarıymış gibi bizlere öğretilmektedir. Özünden La ilahe cennetin ay göçelim malino he illa allah bulasın Resul e Hakk'a Radyoculuğun Yüz Akı Akra Değerli dinleyenler, Ali bin Abbas, hava ve mevsimlerin, hastanın çektiği sıkıntıların, hasta üzerindeki etkilerini inceleyip izah ettiği gibi, yapılan ve uygulanan ilaçların, hastalar üzerindeki tesir derecesini de araştırmış ve açıklamıştır. Ona göre ilaçların tesir derecesi, vücudun tabiatına ve değişik hallerine, hastalık ve sıhhat durumlarına göre değişiklik arz eder. Hastalıkların mahiyetine, şiddetli ve zayıf olmalarına göre farklı olur. Yaşa ve mizaca göre değişebilir, mevsimlere göre de farklılık gösterir. Hastanın yaşadığı iklim, hava ve şehirle, alışkanlıklarına göre de farklı olabilir. Ali bin Abbas'ın tıbbi görüş ve metotlarının bir ağırlık noktası da bugün hıfz ha denen sıhhat muhafazanın esaslarını incelemek ve tespit etmek olmuştur. Bilindiği gibi günümüzde de tıbbın en çok üzerinde durduğu koruyucu hekimlik, yani insanlar hasta olmaktan nasıl korunabilir meselesidir. Bu konuyu Ali bin Abbas, sıhhatli kimseleri sıhhatini koruma, bakıma muhtaç ve zayıf bünyeli insanların sıhhatini koruma, bir de hastalanmaya yüz tutmuş, veya hastalık tehlikesiyle yeni karşılaşmış kimselerin sıhhatini koruma usulleri olarak üç şekilde el almıştır. Ali bin Abbas'ı şöhrete kavuşturan başlıca eseri Kamilü Sınaut Tıbbiye yani tıp ilim ve sanatını içine alan hazine veya diğer ismiyle El er Kitabul Meliki'dir. Alman şarkiyatçı Dr. Zikrit Hunke'nin ifadesiyle bu eser dünya tababetine hediye edilen o zamana kadar işine rastlanmayan bir eserdi. En önemli özelliği o zamana kadarki bütün millet ve çağların tıp bilgisini işlemesi, bunları mantıkıyı bir şekilde düzenlemiş olmasıydı. i̇bn Sina'nın kanunu çıkıncaya kadar bu eser temel tıp kitabı olarak el üstünde tutulmuştur. El-Kitab-ül Meliki bir başka deyişle sultani kitap, Esas itibariyle 2 ana bölüm olmak üzere 20 makale ve bunların alt bölümlerinden meydana gelmektedir. Eserin birinci ana bölümü yani ilk 10 makalesi daha ziyade nazari tıp hakkında bilgi vermekte, ikinci ana bölümde yani ikinci 10 makalesinde de tababetin esasları üzerinde durulmaktadır. Bu makalelerden birisi cerrahi ile ilgili tam 110 bölümü ihtiva etmektedir. Nazari bölümde tıbba giriş bazı tıbbi nasihatlar, insan vücudunu meydana getiren uzuvlar, bunların anatomik yapıları, hastalıklar ve sebepleri, hastalıkların teşhisine yarayan temel işaret ve alametler, beş duyu organıyla hissedilen dış organlardaki ağrı ve hastalıkların sebeplerinin araştırılması, duyular yoluyla hissedilen iç organlardaki hastalık sebeplerinin incelenmesi ve beden hastalıklarının ortaya çıkabileceğine dair, Önceden görülen ikaz edici alamet, işaret ve belirtilere yer verilmiştir. Eserin tatbiki yani pratik olan ikinci bölümünde ise, Yaşlarına göre insanların sıhhatlerinin korunması, ilaçların yapımı ve faydaları, humma ve karın ağrılarıyla bedenin dış yüzeyinde meydana gelen yara ve hastalıkların, iç organlardaki hastalıkların, teneffüs yollarıyla hazım organları ve tenasül organlarında meydana gelen hastalıkların, bir de mafsal hastalıklarının teşhis ve tedavileri ele alınmıştır. Ayrıca elde görülen hastalıkların teşhis ve tedavisiyle muhtelif maddelerden imal edilen ilaçlarda yine bu kısımda anlatılmıştır. Sevgili dinleyenler, bilginimizin El Kitabül Meliki adlı eseri, 1087'li yıllarda ölen Tunuslu papaz ve ilim adamı Konstantin el Afriki tarafından Liber Pantegni adıyla Latinceye tercüme edilmiş, ancak bunun bir tercüme olduğunu ve kimden yapıldığını belirtmeyerek eseri kendine aitmiş gibi göstermiştir. Bu durum 40 sene sonra bizzat Konstantin el-Afriki'nin bir talebesi tarafından tespit edilmiş, Konstantin el-Afriki'nin hilekarlığı ilim dünyasına açıklanarak bir bakıma Ali bin Abbas'ın gasp edilen ilmi hukuku iade edilmiştir. Ali bin Abbas yine bu meşhur eserinin ikinci makalesini eczacılık konusuna hasretmiş ve 55 kısımda hemen hemen bütün ilaçları, ilaç yapılabilecek ham maddelerle bunların etki ve özelliklerini incelemiştir. 10. makalesinde de terkip halindeki ilaçların nasıl yapılacağını, bunların özellikle gıdalarla tedaviyi esas alarak tabi ilaçların kullanılmasını tavsiye etmiştir. Tedavi bu yoldan hasıl olmadığı takdirde ilaçların hazırlanıp tatbik edilmesini teklif ve tavsiye etmiştir. Yani ilaç kullanılması ikinci planda tatbik edilecektir. Esas olan tabi gıdalarla hastalıkları tedavi etmektir. İlaçlar ancak zaruret halinde verilebilir ya da kullanılabilir. El-Kitab-ül Meliki 1294 yılında Kahire'de basıldı. Latince ile beraber Fransızca ve Almanca'ya çevrildi. Bugün eserin orijinal tek bir nüshası olup, o da Berlin Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Sultani kitap, Bergama Kadısı tarafından Osmanlıca'ya çevrilmiştir. Ancak tercüme edilen kısımlar, eserin tamamı değil, ikinci kısmının üçüncü makalesinin 34. bölümüyle, dördüncü makalesinin Ülserlerle Çiçek ve Kızam'a ait beşinci bölümünün bir kısmıdır. Eserin kesin olarak hangi tarihlerde tercüme edildiği bilinmemekte, 13. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. İki cilt olan bu tercüme, bugün Bursa Ulu Camii Kütüphanesi'nde iki numarada kayıtlıdır. Eserin 1453'te Timurtaşoğlu Umur Bey tarafından kütüphaneye vakfedildiği bilinmektedir. Evet efendim bir programımızın daha sonuna geldik. Rabbimizden Müslüman bilgin ve alimlerimizle bunların eserlerinin kıymetini bilip onlara layık nesiller olmayı niyaz ederek hepinize sağlık ve esenlikler diliyoruz. Hoşçakalın.